ya yehel lüvin amin etbu Allah hakkı ve la temotun illa ve an tumuslumun. Değerli kardeşler, geçen dersinizin e, devamı olan konulardan çıkarılacak dersleri göreceğiz. İnşallah bu hafta. Geçen dersinizde biliyorsunuz, ilk Müslümanların gördüğü işkenceler, onların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 Allah Azze ve Celle insanlar uyurken bu namazı meşru kıyıyor. Şeriat yapıyor. İnsanlar, yani insanlar derken gece ibadetini yapan kimselerin dışında uyuyanlar. Birtakım insanlar uyuyor, gece ibadetine kalkanlara Allah lütfetmiş. ikramda bulunmuş. Onlar namaz kılıyorlar. O değerli kahramanlar, o değerli insanlar bu geceleri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 en iyi bildiği halde melekleriyle konuşuyor. Bu bir hikmet. Bu bir hikmetdir. Allahu Teala çok iyi bildiği halde bunu soruyor. Kur'an'dan bunun şahidi. Meryem Aleyhisselam çocuğu doğurduğu zaman diyor ki, "Velemma vadaat unta qalat rabb, velemma vadaat qalat Rabbi, vadaat unta. Vallahi halimi bir vadaat. Çocuğu doğurduğu zaman me e,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 Allah için sadaka vermek var. Ne kadar insan verirse <gülüyor> o kadar yücelir. Ebu Bekir'in yaptığı gibi radıyallahu anh. Bir başka hadiste Kıyamet günü Allah Azze ve Celle bir kul getirir Kul getirilir. Ee,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 senin ilahlarını terk etmesi için serbest bırakacak mısın? قال senukattüle ebnahum ve nestahyi nisa'ahum diyor ki İbrahim biz onların yani İsrailoğullarının oğullarını diyor, öldüreceğiz, kadınlarını sağa bırakacağız ve inna fevgahum qahirun, muhakkak ki biz onları üzerinde kahredeceğiz. Yani gücümüz var. قال Musa liqay minsta'inu billahi ve asbiru. Burası çok önemli. Diyor ki Musa kavmine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 Geldikten sonra da biz ediyat gördük diyor. Böyle bir itiraz ediyorlar. Musa Aleyhisselam. Allah Aşağı Rabbukum. Ey Umulur ki Rabbiniz düşmanlarınızı helak eder. Ve eshtakhli fakum ve ve sizi yer yüzünde halifeler yapar. Ve nasıl amel edeceğinize bakar diyor. Ve nihayetinde de öyle oluyor. Onları Firavun'un ve ordusundan kurtarıyor.